Hazırlayan ve sunan Çelenk Vapra. Merhaba, iyi haftalar. Yılın son hariçten sanat programındayız. Alışla geldiği üzere geçtiğimiz yılı değerlendirmek yerine... Önümüzdeki yıla bakalım istedim. Ee, çok değerli bir konuğum var. Eskide bir arkadaşım üstelik Bige Örer. İKSV'de 2008 yılından beri İstanbul Biyenel'in direktörlüğünü üstleniyor. Hatta son yıllarda Uluslararası Bienaller Birliği'nde başkan yardımcısı. Hoş geldin Bige. Hoş geldin Çeniciğim. Bugünkü konumuz geçtiğimiz birkaç programda da yer verme fırsatı bulduğum üzere 15.sine başlıyoruz. E düzen 15.'si düzenlenecek olan İstanbul Bienali İKSV düzenliyor. Açılış tarihleri 16 Eylül. ...yapılacak. 16 Eylül 12 Kasım 2017 ve ön izleme tarihleri 13-15 Eylül. Aslında önümüzde oldukça uzun bir zaman var ama 2017'nin hem Türkiye'de hem uluslararası sanat çevreleri tarafından en beklenen etkinlikleri arasında uluslararası etkinliklerinden biri olarak görülebilir. Geçtiğimiz programlarda yani 5 ve 12 Aralık tarihli hariciden sanat programlarında Biennial'in küretörlüğünü üstlenen sanatçı ikilisi M. Green ve Draxet'in Ee, ...sanatsal, küratöryel hatta ses ve gösteri sanatlarına dair pratiklerinden bahsetme fırsatı buldum. Yine 7 Aralık'ta yapılan basın toplantısından sonraki 12 Aralık tarihli hariciden sanat programında da basın toplantısından bahsettim ve e, Elmgreen ve Dragset sanatçı ikilisinin ki önümüzdeki İstanbul bienalinin içeriğini onlar oluşturuyorlar. E, onların İstanbul'da geçmişte yaptıkları projelerin e, izini sürdük hep birlikte. Böylece nasıl bir küratöryal yaklaşıma sahip olabilecekleri ilgili küçük küçük ipuçları edinmiş olduk. Ama asıl bienalin direktörünü yürüten Bige'den şimdi ayrıntıları öğrenme fırsatı bulacağız. E, i̇yi bir komşu BNR'in konsepti bu şekilde duyuruldu. A Neighbor, İngilizcesi. Konsepti senden dinleyebilir miyiz Bige? Tabii. Öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum Çelenk. Çünkü bundan e, önceki iki yayın boyunca gerçekten hem küratörlerimiz M. Green ve Draxet'in e, sanatsal yaklaşımlarını... ...hem de e, basın toplantısında kavramsal çerçeveyle ilgili yapmış olduğumuz ilk e, çalışmayı, ilk duyuruyu dinleyicilerle çok güzel ve derinlikli bir şekilde paylaştığın için tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu sene aslında M. Green ve ile çalışmaya başladığımız andan itibaren 2017 Eylül ayı şu anda belki de çok fazla öngöremediğimiz bir zaman. Yani birçok belirsizliğin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ve belki biraz daha hani içimize dönerek Ee, ev kavramı üzerine ve komşuluk kavramı yani bir arada yaşama nasıl e, farklılıklarımızla birlikte bir arada yaşayabiliriz soruları üzerine düşünmeye başladık. Ee, ...o anlamda bu Biennale'de... ...ev kavramını aslında farklı açılardan ele alacak. Senin de bildiğin gibi aslında... ...Emgrin Draxet'in... E, ...kendi sanatsal çalışmalarında da... ...ev kavramı gerek... ...Venedik Biennale'i... E, ...Nordik pavyonunda olsun... E, ...gerek e, V&A Müzesi'nde yaptıkları... E, ...sergi olsun... E, ...çeşitli zamanlarda... E, ...beliren bir e, kavram... ...ve üzerinde çalıştıkları bir kavram... ...hatta e, Mikel Emgrin'in... E, 19 yaşında yazmış olduğu bir e, şiirin başlığı da Home is the place you left yani terk ettiğiniz bıraktığınız alandır ev diye o anlamda ev hepimiz için aslında çok farklı belki göndermeli göndermeleri olan farklı referansları olan bir kavram. Kimimiz için işte sıcak bir yuvayı çağrıştırırken kimimiz için hani kaçıp kendimizi belki kurtaracağımız bir alan ol olabiliyor. Ve hani o evin aslında bizi ne şekilde kabul ettiği düşüncelerimizle, değer yargılarımızla belki o evi paylaştığımız kişilerle birlikte kurduğumuz hayatta... Nerede durabiliyoruz? Ne şekilde kendimizi ifade edebiliyoruz? ifade edebiliyor muyuz? Yani o farklılıklara aslında ne kadar yer verebildiğimiz bir alan, ne kadar gerçekten kendimiz olabildiğimiz bir alan e, bu konular üzerine düşünen bir kavram. E, o anlamda gündelik deneyimler yoluyla da hem davranış rutinlerinin hem de değerlerin oluştuğu bir alan olarak da tanımlanıyor ev kök salmışlığımızla alakalı yine tanımladıkları bir alan ve aslında ev kavramının farklı ülkelerde, farklı coğrafyalarda nasıl değişiklik gösterdiğini de bize hatırlatıyor. Yani küratörlerimizin kullandığı bir örnek var. New York'ta şu anda işte mutfaksız evler yapılıyor ve bu gerçekten hani kabul edilebilen bir ev biçimi bizim için belki hani bizim için derken yine kendi küçük dünyamı ifade ederek söylüyorum ama hani yemeğin hani yaşamımızın merkezi noktasında olan bir grup için hani hiç hayal edilemeyecek bir şey olabilir ya da işte Asya'da aslında ölüleriyle birlikte yaşayan ve evi bu şekilde kurgulayan çeşitli topluluklar olduğunu görebiliyoruz o anlamda. Ev e, kavramı dediğim gibi e, her e, ülkede, her şehirde yani bunun e, bir yansımasını da e, kentsel yaşam ve kırsal yaşam arasındaki farklılıklarda ve e, alanları, mekanları kullanma pratiklerinin e, gösterdiği değişiklikte de görebiliriz. E, bunlar üzerine düşünen bir sergi olacak tabii ev sadece ev kavramına da e, odaklanmayıp aslında yaşadığımız toplumu belki hani mikro e, ölçekte bize e, bize paylaşan bir alan olarak evden bahsederken aynı zamanda da komşuluk e, ilişkileri üzerine de düşünen bir e, sergi olacak. O anlamda e, farklı evlerdeki kişiler e, birbirleriyle Nasıl bir ilişki biçimini tercih ediyorlar? Birbirine acaba dokunmayan ve sadece saygı ilişkisi üzerinden mi görülüyor bu komşuluk ilişkisi? Yoksa hani bir arada bir şeyler yapma, bir arada e, ortak alanları paylaşma e, ya da e, daha farklı bir takım ilişki biçimlerini aslında e, geliştirmeyi öngörüyor mu? O anlamda da yaşadığımız toplumunda belki bir aynasını da oluşturduğunu söyleyebiliriz. Peki e, genelde BNL'ler ve hatta BNL küratörleri çoğunlukla yurt dışından gelen isimler olduğu için BNL bir takım eleştirilere maruz kalır. E, komşuluk da çok Hani bu coğrafyanın çok belli biçimlerde ele aldığı ve baktığınız zaman çok klişe bir şekilde bakmaya çalıştığınız zaman Kuzey Avrupa kökenli küratörlerin hani Türkiye'deki komşuluk ilişkilerine dair acaba neler biliyorlar ki diye insanların basitçe eleştirebileceği bir bir e, durum. E, çoğunlukla da İstanbul Biennale'nin şöyle eleştirildiğini okuma ya da duyma fırsatı buluyorum. Gerçi yurt dışındaki Biennale'lerde benzer eleştirileri benim de getirdiğim oluyor. Yani bu Biennale'in bu kente özgü nasıl bir yanı var? Acaba yerelden ne kadar beslenen, beslendi, yerel bağlam ve meselelere ne kadar hakimdi, e, kentin kültürel birikimini ne kadar e, tanıyordu, ona ne kadar hakimdi, yerel aktörleri ne kadar dahil etti, onlarla ne kadar işbirliği yaptı. Gelen olarak yani bu kente özgülüğüyle ilgili meseleler. Bu algıyı kırmak için siz neler yapıyorsunuz? Özellikle şu ana kadar geldiğimiz süreçten bunun için <gülüyor> bahsetmek isterim. Yani bu Biyeneli önümüzdeki 15. İstanbul Biyeneli'ni İstanbul sanat ortamına ve İstanbul kentine özgü kılan neler olacak? E, kenti ve yerel aktörleri, yerel dinamikleri, yerel meseleleri, mesela komşulukla ilgili yerel anlayışları nasıl dahil ediyorsunuz? Bir takım buluşmalar, toplantılar yaptığınızı, bu konuları ele aldığınızı da biliyorum. Bunlarla ilgili neler söylemek istersin? Evet, bu bence çok haklı aslında bir, e, belki haklı bir e, düşünce e, yönteme. Yani bir şehirde gerçekleştirilen uluslararası bir etkinliğin e, hem uluslararası alanda çok fark yaratabilecek aslında bir söyleminin, bir sergisinin, bir programının olması bekleniyor ama aynı zamanda da E, yerelle de ilişkisinin ve e, çok güçlü ve e, gerçekten çok farklı belki kişiler ve e, gruplar tarafından da e, hem iletişim hem de e, bir arada bir şeyleri üretebilme üzerine kurulu olması'nı e, ben de çok önemsiyorum ve İstanbul Biyenneli aslında başlangıcından beri şehirle olan ilişkisine e, gerçekten çok önem veren ve her şeyinde önünde tutan bir etkinlik. E, gerek birlikte çalıştığı sanatçılar, sanatçıların e, şehre aslında yaklaşımları. Yani bunda hem Türkiye'den e, bu Biennale katılan sanatçıları hem de yurt dışından gelen sanatçılar için e, senin de bilgi, bildiğin gibi işte araştırma gezilerinde aslında İstanbul'a ilişkin e, doğrudan şehir ya da yerel Yerelle de ilişki kurabilen aslında alanlarla e, ilgili işler üretmeleri için e, destek veriyoruz. E, ve bunun yanı sıra tabii Viyanel'in e, iki yıllık bir hazırlık süreci göz önüne alındığında gerçekten çok farklı disiplinlerden ...kişiler, uzmanlar, akademisyenlerle görüşme ve bu konuları tartışma, birlikte değerlendirme fırsatını da buluyoruz. O anlamda küratörlerimiz Elmgren Draxet'le bu buluşmaları... Yaptığımız bir aşamada Şöyle söylediklerini hatırlıyorum Ne kadar Aslında herkes Biennale birlikte Düşünmeye zamanını Çok değerli zamanlarını ayırmaya Bize hani kimi işte Bir tarihçiyle buluştuğumuzda Belki hani işte Osmanlı'ya kadar Uzanan bir Perspektifte işte tarih anlatmaya Ya da Şehrin meselelerini e, birkaç saat süren toplantılarla açıklamaya, yani aslında her buluştuğumuz e, kişinin sanatçının işte akademisyenin veya farklı disiplinlerden e, irtibatta olduğumuz kişilerin e, bu paylaşımda gerçekten e, eşsiz bir şekilde açık ve destekleyici olduklarını görüyorum. Bu da hani bir bir arada aslında bu işi yürütmenin e, öneminde de tekrar bize hatırlatıyor. Ee, sanırım basın toplantısında e, 40 kişinin aslında basın toplantısını e, birlikte gerçekleştirmek, 40 kişiyle birlikte, onların sorduğu iyi bir komşu sorularıyla birlikte basın toplantısını gerçekleştirmek de bu yaklaşımın hani bu yeniler için bir e, bir tür bir e, göstergesi olduğunu da düşünüyorum çünkü. E, Yani Biennale'ler aslında yerelle birlikte düşünüldüğünde ve geliştirildiğinde e, gerçek başarıya ulaşıyorlar diye inanıyorum. Peki yine ön, önden yaptığınız biraz araştırma sürecini böylece konuşmuş olduk seninle. E, Biennale elinde açılacak yani 13 İla 15 Eylül ön izleme tarihleri olarak duyurdunuz. 16 Eylül 12 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenleniyor. Ücretsiz düzenlenecek yine. Bunu da burada vurgulamak isterim. Ee, ama ön program ve projeler... ...mutlaka vardır ve bir, bir tanesi de... ...duyurdunuz basın toplantısında... ...küresel çapta hayal ettiğiniz bir açık hava... ...tanıtım kampanyası var... ...hatta bununla ilgili birkaç örnek de... ...paylaşmış olduğunuz basın mensuplarıyla... ...fakat bu kampanyayı... ...biraz yüzeysel, biraz naif bulanlar oldu... ...keza yeni kavramsal... ...çerçevesiyle de ilgili benzer... ...eleştiriler geldi yani yeterince... ...politik mi, din mi ya billboardlar... ...ya da işte bu tarz açık hava tanıtım... ...kampanyaları daha önce yapılmıştı... ...şimdi oraya komşulukla ilgili bir takım sorular... Sorunca ne olacak tarzı bir takım yine bu sefer eleştirin de kendisini yüzeysel bulduğumu söyleyerek not düşmek isterim. Ee, yine de tabii ki biliyoruz ki reklam panoları, açık havadaki bu tarz... ...tanıtım ve iletişim mecraları... ...sanat tarafından sıklıkla kullanılıyor... ...dolayısıyla bu ilk olmayacak... Hı -hı. ...küresel çapta bir işbirliği... ...bir seri işbirliği sonucunda ortaya konduğunu söylüyorsunuz... ...bu da bir ilk değil... ...ama benim durduğum yer buna karşı nötr... ...yani nasıl, niçin... ...nasıl Hı -hı. bir içerikle, ne amaçla... ...ne yapacaksınız... ...belki biraz bunu paylaşmak iyi olur... ...neden böyle bir tanıtım kampanyasıyla... ...bu tarz bir açık hava... ...üstelik de dünyanın pek çok farklı ülkesinde... ...bunu hayata geçirmek istediniz... Yani e, senin de söylediğin gibi aslında e, sanat eserleri çok farklı mecraları e, kullanabiliyor ve bu da e, günün sonunda baktığımızda bir sanat eseri olarak iletişim kampanyamızın bir e, temelini oluşturacak ve e, bu kampanya için tasarımcımız Rupert Smith ile birlikte çalışıyoruz ve e, bu fotoğrafların hazırlanması için de farklı sanatçılarla işbirliği yapacağız. Bu fikir nasıl doğdu? Aslında yine bu gündemle birlikte işbirliklerinin her zamankinden daha önemli olduğuna olduğunu hep kendi aramızda işte ekibimizle birlikte konuşuyorduk ve bu işbirliklerin aslında sadece uluslararası alanda değil aynı zamanda da Türkiye'de de bildiğin gibi birçok kültür kurumuyla ve Farklı aslında e, formatlarda işbirlikleri yürütüyoruz ama bu Biennali e, daha daha da farklı bir dayanışma aslında ihtiyacım dayanışmaya ihtiyacımız olduğunu e, inanarak çıktı ve e, yani Biennali'nin aslında açtığı e, İstanbul'da açtığı bu tartışmanın e, hep konuştuğumuz bir şey farklı. E, işte alanlarda, farklı şehirlerde, farklı profesyoneller tarafından da e, belki hani konuşulmasını, tartışılmasını sağlamak, bu tartışma zeminini sürdürülebilir kılmak önemli bizim için. Ve e, bu bienalde de aslında biraz daha erken başlayıp yani işte Mart ayı gibi düşünüyoruz. Bu soruların yani basın toplantısında işte söylediğimiz 40 soru vardı. Bu, bu sorulara başka yeni sorular da eklenebilir. Çünkü aslında iyi bir komşu deyince hepimizin aklına gelen çok farklı perspektiften yaklaşımlar da olabiliyor. O anlamda da işte başka şehirlere taşınması ve bu şehirleri taşınırken bu sadece bir İstanbul Biyaneli hani iyi bir komşu başlığıyla işte gerçekleşecek Eylül ayında demek için değil ama e, ne kadar e, yani ne kadar önemli bir şey bizim için bir arada e, sanatı belki yeniden düşünmek e, sözümüzün e, bir arada ...çıkabilmesi için... ...neler yapabileceğimize dair aslında... ...belki bir düşünce kıvılcımı... E, ...oluşturabilmek... ...açısından anlamlı... ...yani bu e, birçok... E, ...kültür kurumunun aslında... Iler, ...ileride... E, ...ne şekilde birlikte çalışabilirler... ...neler yapabilirler... ...yani bunun üzerine de belki bir... ...düşünce... E, ...egzersizi gibi de... Düşün, e, ...düşünülebilir temel olarak da aslında yine bu ev ve komşuluk tabii ki kavramının farklı coğrafyalarda ki yansımalarının yansımalarıyla ilgili olarak tabii ki farklı tartışmaları tetikleyecek diye düşünüyoruz. Harika, peki tam böyle farklı coğrafyalar, Türkiye dışındaki yerler vesaire derken... ...içinde bulunduğumuz coğrafyaya da gelmek istiyorum. Hı hı. Resmen savaşlar, toplumsal çatışmalar, hatta terör ortamının hakim olduğu... ...ve giderek de sertleştiği bir coğrafyadayız. Ve bu coğrafyanın belki de en önemli uluslararası sanat etkinliklerinden biri İstanbul, Biyeneli. Peki Türkiye iyi bir komşu mu? Bige, <gülüyor> bu soruyu da hı hı. ben eklemiş olayım. Ya da şöyle diyeyim... E Yani bu komşuluk meselesi deyince ister istemez aklımıza sınırlar, diplomasi, iki ülkenin birbiriyle komşuluğu, içinde yaşadığımız sosyal, poli, sosyopolitik meseleler, örneğin Suriyeli mülteciler gibi bir seri, bir seri problematik geliyor. Biyenel'in bu bölgeye ya da içinde bulunduğumuz bu sosyopolitik bağlama dair yapmaya çalıştığı şeyler var mı? Bu biraz önce bahsettiğin uluslararası işbirlikleri var O bölgeyi de kapsıyor mu? Neler yapıyorsunuz bunlarla ilgili? Hı hı, mutlaka bu bölgeyi de kapsıyor. O anlamda e, uluslararası işbirliklerinden bahsederken gerçekten e, hem komşu ülkelerimizle olan e, işbirliklerini de yani komşu e, ülkelerimizdeki aslında kültür kurumlarıyla olan işbirliklerimizi de bunun içine dahil etmek istiyorum. Hem de dediğin gibi iyi bir komşu aslında çok kişisel bir şekilde de duyulabilir ama bir yandan içinde bulunduğumuz siyasi gündemde tabii ki Türkiye ve Türkiye'nin komşuları gibi daha makro, daha aslında siyasi bir bağlamı da. ...bağlamada referans verdiği... ...düşünülebilir. Ya da artan yani, yabancı... ...düşmanlığı, artan milliyetçilik... ...zaten bu kür, küratörlerin... ...metinlerinde de geçen ifadeler olduğu için... Hı hı hı. Evet. Yani e, bu anlamda... ...Bienel'de... ...davet ettiğimiz sanatçıların... ...aslında bu ev ve komşuluk... E, ...meselelerini... ...çok çeşitli... ...şekilde... E, açı, ...açacaklarına... ...ben inanıyorum tek bir tek bir perspektifte düşünmeden hem mikro hem makro ölçekte aslında komşuluk ilişkilerini ele alarak ve bunu değerlendirerek bununla ilgili olarak belki yeni yeni ufuklar da sunarak eserleriyle birlikte yani ürettikleri eserlerin bu meselelerle ilgileneceğini düşünüyorum. Harika peki küçük bir müzik arası verelim e, dün aynı zamanda yine talihsiz bir olay vardı Düşür, düşen Rus uçağında Kızıl Ordu Korosu'nun 64 üyesi bulunuyordu onlarda komşu bir coğrafyaya gitmiş olan ve sebepsiz savaşlar yüzünden orada evlerinden uzakta bulunan askerlere moral Amaçlı bir konsere gidiyorlardı. Laskiye'de Noel konseri yapacaklardı. Rus ordusunun e, oradaki üssünde Ve maalesef hayatlarını kaybettiler. Bugünkü müzik parçasını da onların anısına e, Kızıl Ordu Korosu'ndan seçmek istedim. Yaklaşık üç dakikalık bir parça dinleyeceğiz. Enteresan da bir parça Sumikliyanka. Aslında bunu eşim Emre seçti. Ona da teşekkür etmek istiyorum. Onların hayrandır Kızlorduk Korosu'nun. Rus İç Savaşı sırasında kadın partizanlara bir güzelleme olarak yazılmış bir parça. Parçanın sözleri aslında yazar O sırada bir genç kız görür, tarlada üzüm toplamakta olan, bir bağda üzüm toplamakta olan ve onu baştan çıkarmaya çalışır. Ama kız bir partizandır ve kız onu baştan çıkartıp orduya katılmasına, direnişçilere katılmasına sebep olur. Böyle bir parça müzik arasından sonra Bige Örer'le devam ediyor olacağız. ею захотела друг сказать станем над рекой Oh, yeah, Мой хороший, мой родной, плен зеленый, так лен худрявый, ...Hariçten Sanat Programı'ndayız. Ben programcınız Çelenk, bugün konuğum İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer... Bir de çok az vaktimiz kaldı. Bundan önceki iki programı da BNL'e ayırmış olmama rağmen seninle aslında çok daha fazla sohbet etmek isterdim. Ama e, zamanımız sınırlı. Merakla beklenen her zaman iki tane konu var. BNL'in sanatçıları ne zaman duyurulacak? BNL hangi mekanlarda yapılıyor? Çok net bir şekilde 16 Eylül 12 Kasım 2017 olarak tarihlerini duyurdunuz BNL'in ama bu iki konuda ser verip sır vermediniz. Bu süreçlerinde e, uzun zamanlar aldığını biliyoruz ama bunlarla ilgili ne demek istersin? Öncelikle mekanlarla ilgili başlayayım. Bu bu bienalde eee tek bir mahallede aslında mekanlarımızı eee mekanlar, bienal mekanlarına e, yer vermeyi düşünüyoruz. O anlamda mekanların da birbirine komşu olmasını planlıyoruz ve sergiye odaklanacak bir Yaklaşımı benimsiyoruz o anlamda Bütün şehre yayılan bir mekan Kullanımı olmayacağını söylemek isterim. bir önceki bir ener kadar bizi Yormayacak <gülüyor> <gülüyor> Umarım sergide daha fazla Zaman geçirerek Zamanınızı kullanabileceğiniz şekilde Bir şey olabilir Sanatçı listesiyle ilgili olarak da aslında Çalışmalarımız sürüyor ve Stüdyo ziyaretlerine devam Ediyoruz araştırmalara Devam ediyoruz sergileri gezerek Ee, özellikle kreatörlerin e, Türkiye'den e, farklı sanatçı, daha genç e, sanatçılarla da buluşabilmelerine e, ne imkan vermeye çalışıyoruz. E, sanatçı listesini yenil açılışında duyurmayı planlıyoruz. E, ama sanatçılarımız araştırma gezilerine geldikçe çeşitli e, konuşmalar düzenleyerek aslında... ...yavaş yavaş onların pratiklerine odaklanan da programlar gerçekleştiriyoruz. Bu sene bütün bu hem sanatçıların genç sanatçılarla ve öğrencilerle çalışmalarına yönelik... ...hem de kamusal programımızda sanatçı ve akademisyen Zeyno Pekünli ile birlikte çalışıyoruz... O anlamda bu süreçte onun da desteğini anmak isterim. Peki, Big'e çok teşekkür ederim. Hariçten Sanat programında konuğum Big'e Örer'di. İkimiz de Hariçten Sanat dinleyicilerine ve bütün Açık Radyo dinleyicilerine daha barış dolu bir yıl diliyoruz. İyi seneler şimdiden. Hoşçakalın. İyi seneler. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri